Hakkas suresi Necim 360 Gerçekleşecek olan, gerçekleşecek olan nedir? Gerçekleşecek olan nedir, sana ne bildirdi? Sura bir tek üfleme üflendiği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün, o olay olmuştur ve gök yarılmıştır. Artık o, o gün dayanaksızdır. Tüm güçler semanın çevresindedirler. O gün Rabbinin büyük tahtını, varlığını, birliğini, yüceliğini, en yüksek makamın sahibi olduğunu, yok edilen eski varlıkların yerine yaratılan daha iyi, daha mükemmel yeni varlıklar yansıtırlar. O gün siz genişçe yayılırsınız. Sizden hiçbir gizli şeyiniz gizli kalmayacak. İşte kitabı sağından verilen kişiye gelince. işte o, alın okuyun kitabımı. Şüphesiz ben hesabıma kavuşacağıma inanıyordum. Kesinlikle biliyordum der. Artık o, meyveleri sarkmış yüksek bir cennette, hoşnut bir yaşamdadır. Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü, Afiyetle yiyin, için. Ve kitabı solundan verilen kimseye gelince, işte o, keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Ne olurdu o iş bitmiş olsaydı? Malım bana hiç yarar sağlamadı. Gücüm, otoritem de benden yok olup gitti der. Onu yakalayın, sonra da bağlayın. Sonra cehenneme yaslayın onu. Sonra da onu 70 arşın zincir içerisinde cehenneme sokun. Şüphesiz o, çok büyük Allah'a inanmıyordu. Miskinin yiyeceği üzerine teşvik de etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun için hiçbir samimi dost yoktur. Sadece hata edenlerin yiyeceği olan bir irinden başka yiyecek de yok. Necm 361 Semud ve Ad felaket kapısını şiddetli çalanı şok edeni yalanladılar. Sonra Semud'a gelince, onlar korkunç bir sesle değişime yıkıma uğratıldılar. Ada gelince, onlar gürültülü ve azgın bir fırtınayla değişime yıkıma uğratılı verdiler. Allah o fırtınayı üzerlerine yedi gece ve sekiz gün geceli gündüzlü peş peşe musallat etmişti. Öyle ki o toplumu fırtınanın içinde içi boş vurma kütükleri gibi yere serilmiş halde görürsün. Bak şimdi, görebilir misin onlara ait herhangi bir kalıntı? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilenler o hatayla geldiler. Sonra da onlar... Rablerinin elçisine karşı geldiler de, Rableri onları pek şiddetli bir yakalayışla yakalayıverdi. Şüphesiz biz onu size bir ibret yapalım ve belliici kulaklar bellesin diye sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Necm 362 Artık gördüklerinize ve görmediklerinize kasem olsun ki şüphesiz Kur'an, şerefli bir elçi sözüdür ve o bir şair sözü değildir. Siz ne az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Siz ne az düşünüyorsunuz, öğütleniyorsunuz. Kur'an, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer elçi Muhammed bazı sözleri bizim sözlerimiz olarak ortaya sürseydi kesinlikle ondan tüm gücünü alırdık. Sonra ondan can damarını kesinlikle keserdik. Artık sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Ve şüphesiz Kur'an, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir öğüttür. Ve biz kesinlikle sizden yalanlayanların varlığını biliyoruz. Ve şüphesiz Kur'an, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için bir hasrettir. Ve şüphesiz Kur'an kesin bilginin gerçeğidir. O halde çok büyük Rabbinin ismini temize çıkar...